لا يفضلون لا يفضلونهم usulen ruminlensin. Allah meleklerden ve insanlardan rasul diledini rasul geçer. Şimdi bu e, konu yani velilerin nebilere faziletli kılınması meselesini ehli sünnetin e, kendi kitaplarını almasının sebebi nedir? Yani normalde bu konu çok itikatla alakalı bir konu değildir veyahut da belki. Peygamberlerin, peygamberlere iman babı anlatıldığı zaman böyle bir konu onun içerisinde anlatılabilir. Öyle değil mi? Ama Ehl-i Sünnet kendi kitaplarında bunlara buna ayrı yer ayırmışlar. Yani bu konuya da aynı kerametli olduğu gibi ayrı bir bölüm ayırmışlar. Sebep, e, bu konu peygamberlere iman konusunun altına girebilir. Ama bu konuda özel sapmalar söz konusu olduğundan dolayı Ehl-i Sünnet bunu yapmış. Kim genelde bu konuda sapmış? Şia ve tasavvuf ehli. Öyle değil mi? Şia ve tasavvuf ehli. Şia ve tasavvuf ehli, bazı insanları peygambere faziletli kılınca, peygamberden daha üstündür deyince, tabi bu söz haddi adında küfürdür e, söyleyince, ehli sünnet de bu konuyu akide kitaplarına almış. Mesela İmam Tahavi akidesinde ne diyor? Daha ilk dönem akide kitaplarında var bu yani. Sonradan değil, ilk dönem akide kitaplarına alışmanın bir şey. Diyor ki, لَا نُفَضِّلُ min مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَلَى أَحَدٍ مِنِ الْأَنْبِيَاءِ بَلْ نَقُولُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ خَيْرٌ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ Yani biz hiçbir peygamberi, hiçbir veli, hiçbir peygambere üstün kılmayız. Bilakis deriz ki bir tane peygamberin sadece bir tanesi, bütün, bütün velilerden Allah katında daha nedir? Allah katında daha hayırlıdır. 2- Şia'nın meşhur imamet meselesi. Biliyorsunuz şia kendi imamlarını bütün peygamberlerden daha üstün tutuyor. Tabi kendi aralarında ihtilaf var. Kimisi bütün peygamberlerden Resulullah dışında üstün tutmuş. Kimisi ul-azm dışında diğerlerinden üstün tutmuş. Kimisi ise hepsinden üstün tutmuş. Şia'nın kendi arasındaki ihtilaf. Fırkaların arasındaki ihtilafla beraber. Bunun sebebi ne? Yani niye böyle bir sapma olmuş? Hani normalde dikkat ederseniz eğer belki bunu duyduğumuzda hemen şunu söyleyebiliyoruz. Yani bizim bunu bilmemiz için nas'a ihtiyacımız yok. Akıl bile. Allah Teala'nın risaletle şereflendirdiği bir insanın diğer bütün salih insanlardan daha faziletli olması gerektiğini gerekli kılar. Doğru mudur? Niye bu insanlar hesapmışlar veya bu insanlar niye hesapmış? Bunu bir kenara bırakalım. Bu insanlar insanların saptırmışlar? Yani bu çünkü çok da böyle çok açık bir mesele. Özel bir ilme ihtiyaç duymayan bir mesele. Nasıl insanlar buna inanmışlar? Tabii ki bazı kitap ve sünnet naslarını tahrif ederekten. De. Öyle değil mi? Bidat ehlinin kendi bid'atını e, kabul ettirebilmek için yaptığı şey nedir? ikidir ya var olan Nas'ı tahrif etmiştir veyahut da olmayan Nas'ı nasıl diye ortaya atmıştır. Yani ya hadis uydurmuştur, öyle değil mi? Veyahut da var olan kitap ve sünnet ayetlerini kendi heva ve hevesine göre tefsir etmiştir. Şimdi şialar veya tasavvuf ehli diyelim önce çünkü konumuz oradan e, girdi. Neden veli nebiye tercih etmişler? Her mutasavvuf bunu yapmamış. Yani bu kimdir? ghulat mutasavvife'' dediğimiz yani tasavvufta aşırıya giden, tasavvufa bid'at sokmakla yetinmeyip beraberinde tasavvufa şirkte bulaştıran ghulat mutasavvife'' yani Ebu Cehl'in ve Ebu Leheb'in dini üzere olan mutasavvuflar. Bunlar bazı nebilerini veya bazı alimler şöyle tabir etmişler. ''Tasavvufa, felsefe karıştıranlar'' demişler. Yani zaten genelde insanları küfre götüren mutasavvufun çoğu bir yönden de felsefe yönleri ağır basmış yani felsefeyle iştirak etmişler, tasavvufla felsefeyi birbirine karıştırmışlar. Bunlar verileri peygambere üstün tutarken iki tane dayanakları var. Bunlardan bir tanesi Nasidir. O da nedir? Hızır Aleyhisselam ise Musa kısasıdır. kıssasıdır. Öyle değil mi? Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Hızır Aleyhisselamla Musa Aleyhisselam'ın kıssasını başını biliyorsunuz değil mi hepiniz? Yani Peygamber sahihde varit olduğu gibi Musa Aleyhisselam'a soruyorlar diyorlar yeryüzünde en faziletli kimdir? Şu an o da benim diyor. Yani Musa Aleyhisselam, benden daha faziletli hiç kimse yoktur diyor. Allah Azze ve Celle de ona diyor ki ey Musa falan beldeye git falan yere orada bizim bir kulumuz vardır, o kulumuzun yanına git diyor. Sonra kısa başlıyor zaten. Hazri Musa yanına yardımcısını da alaraktan, ona yardım edecek yolda birini alaraktan Hazri Hızır'a doğru yola çıkıyor öyle değil mi? Ta bir yere geliyorlar, diyor ki hani biz yorulduk, balığımızı getir, yiyelim. O da diyor, ben balığı yani unuttum yani durakladığımız bir önceki durakta balığı unuttum. O da diyor, tamam bizim buluşma yerimiz orasıydı. Tekrar geri dönüyorlar, bakıyorlar orada şey var, Hızır e, aleyhisselam diye tabir edilen kul var. Onun yanına geliyorlar, Hazreti Musa ona diyor ki Hızır'a, Sana diyor, هل اتبعوك ala تعلمنى mimma علمت yani öğrendiğin bildiğin ruhtan bana öğretmen üzerine sana tabi olayım mı? O da ol diyor ama sabredeceksen eğer. Yani benimle beraber yolculuk yaparken e sabredebileceksen sen benimle beraber şey yap. E, yolculuk yap. E diyor? Tabii bunun öncesinde Allah azze ve celle şöyle bir şey diyor. Git oraya diyor. Bizim kendi katımızdan ilim verdiğimiz bir kul vardır orada. Tamam? Kendi katımızdan ilim verdiğimiz. Zaten e, Ayet kelimedeki orjinal lafız milladunna ilme, öyle mi? Sofilerin le ilim dediği şey de bu işte. Yani milladunna, hani normalde en basit Arapça'yı bilen kişi de le manasına inda manasıyla aynı. yani bizim min indina ilmen. Kendi indimizden ilim verdiğimiz kişi. İşte sofiler bunu ledunni ilim dedikleri şey buradan geliyor yani milladunna ilma diyor ya Allah Azze ve Celle. O milladunna ilmadan sofiler şey üretmişler leduni ilim yani Hızır'a verilen kitapta var olmayan leduni ilim diye bir şey var. Allah o ilmi bazen velilere şey yapabilir. Allah o ilmi bazen velilere verebilir. Böyle hasil-i Tabi Musa Aleyhisselam onunla beraber yolculuk yaparken ilginç bir takım olaylar oluyor, değil mi? Hızır Aleyhisselam'ın gemiyi delmesi, Hızır Aleyhisselam'ın işte e, duvar yapmak için ücret olmadığı şey, duvar yapmaması, Hızır Aleyhisselam'ın bir çocuğa tokat atıp onu öldürmesi gibi. Tabi bunlar zahiren Doğru olmayan şeyler, öyle değil mi? Yani bir gemiyi ne hakla deliyorsun? Bir çocuğu ne hakla öldürüyorsun? İşte yardım etmen gereken bir yere niye yardım etmiyorsun e vesaire Musa Aleyhisselam da itiraz ediyor. Hızır Aleyhisselam da her fırsatta diyor ki, yani ben sana sabredemezsin benimle beraber. Dedim, o da tamam bu sefer son diyor yani bu sefer sabredeceğim e, diye. Ve en son üçüncüye de itiraz edecek Ali Aleyhisselam diyor bu kadar. ''Haza ve beynek'' Bu benle senin artık ayrıldığımız noktadır yani bitti e, diye. Sonra ona sebebini açıklıyor. Yani şey ben diyor gemiyi niye deldim? Çünkü ileride bir tane cebbar olan bir tane melik vardı. O insanların gemilerine el koyuyor yani korsanlar var. Gemilere el koyuyor. Hızır Aleyhisselam da bunu bildiği için tutuyor şeyi deliyor. E, gemi deliyor. Ayıplı, kusurlu bir gemi içinden sürekli su atılan bir gemiyi hiçbir korsan alır. Alıp başına bela etmez, öyle mi? Gemisini almıyorlar. Duvar için, duvarın altında çocukların şeyi var. E, babaları sarih olan iki tane çocuk var. Babaları ölmüş, altında onlara bıraktığı bir hazine var. O hazine açığa çıkarsa millet hazineye el koyacak ama çocuklar büyür, büyürse Değil mi? Kendi kuvvetlerini ellerine alırsa hazine çıktıktan sonra da hazine onlarındır, kimse el koyamaz. Üçüncüsü de biz biliyorduk ki diyor bu çocuk büyüyünce kendi anne babasına tuğyan edecek diye. Biz de onu şey ettik, vurdum ölsün ki anne babası onun sıkıntısını çekmesin diye. Şimdi kısayı şöyle başından yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bak bir önceki dersimizde ne gördük? Allah Azze ve Celle, Nahiv dersinde gördük değil mi? Allah Azze ve Celle Ayet-i Kerime'de ne diyordu? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَةً لِتُبَيِّنَ الْنَّاسِ yani bir sana bu zikri indirdik ki sen bunu insanlara açıklayasın diye. Metnin açıklaması olmadan metin hiçbir şey ifade etmez. Bak Hz. Musa'ya soruluyor. Ya, en faziletli insan kimdir? O da benim diyor. Yani çünkü kendisi bakıyor. Benden daha faziletlisi yoktur diyor. Burada Hz. Musa'ya bu sözü söyleten şey nedir? Vahiy ve ilimdir. Öyle değil mi yani? Hz. Musa onlar gibi bir insan normalde. Doğru değil mi? Hz. Musa'yı onlara üstün kılan kendini herke orada vermesi gereken cevap neydi Hz. Musa'nın? Yani Rabbine karşı takılması gereken edep, Rabbim en doğrusunu bilir demesiydi. Belki ondan daha faziletli bir kul da vardır yeryüzünde. Öyle mi? Ben Bak Resulullah daha faziletli olmasına rağmen edebinden, tevazusundan değil mi? Başka bir peygambere karşı faziletli kılınmayı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Doğru mu? Allah Azze ve Celle de ona kendinden daha ilimli insanların olabileceğini hiç kimsenin ben en faziletliyim diyemeyeceğini göstermek için öyle mi? Böyle bir kıssa yaşatıyor ona. E tabi kıssada Hz. Musa kendi ilim ve aldığı vahye güvendiği için o yönden Allah ona bir şey veriyor, terbiye veriyor. Yani asıl ilim Allah'ın katındadır. Allah ilmi dilediğine verir. Anlaşıldı mı? Yani her zaman elhamdülillah Rabbim bunu bize verdi demen lazım. Yoksa kendinden bilmemen lazım vesaire. Tabi kıssa bu. Tabi burada bu kıssada Hızır Aleyhisselam nebi midir? veli midir belli değil. Öyle değil mi? Yani Allah Teala ona abd demesi Sofilerin dediği gibi Kızıl Aleyhisselam'a ne yapmaz? Peygamber olmayan bir veli yapmaz. Subhanallazi esra bi abdihi leyla minel mescidi haram ila aksa'' Yani peygamberimize de Allah abd diyor. Öyle mi? Innahu kana abden salih. Şimdi bu peygamberler şey mi oldular? Ee, veli durumuna mı düştüler? Değil. Çünkü ubudiyet en şerefli mertebedir. Yani Allah Azze ve Celle kendi Peygamberi Muhammed'e de en faziletli kıldığına da ne demiştir? Abd demiştir. Doğru mu? İşte bunu anlamayınca o da olaya kasıtlı bakınca yani hani olaydan kendi lehine bir şey çıkarmak için olaya bakınca Sofiler tabi şöyle bir yani gulat-ı mutasavvife şöyle bir sonuç çıkarmış. Hızır bir veliydi. Musa Aleyhisselam'dan üstündü. Musa Aleyhisselam ona tabi oldu ve Musa Aleyhisselam bilmediğini Hızır Aleyhisselam biliyordu diye. Ta şimdi bu gözle baktı mı oturdu. Öyle mi? Ama başından olayı anlattın mı? Böyle bir şey yok. Hayır buradan artık uydurmalar peş peşe. İşte ee, şeydir. Ledunni ilim diye bir şey vardır. Allah onu velilerine verir. Haşa yani eğer ledunni ilim diye bir şey varsa Musa mı daha hak sahibi buna? Hızır mı daha hak sahibi? Yani eğer leduni ilim diye bir şey varsa buna en hak sahibi olan kimdir? Allah'la bizzat konuşan ve kellemallahu Musa teklima Yani Allah Azze ve Celle'nin bizzat konuştuğu peygamberdir Hazreti Musa. Allah Azze ve Celle ona verir. Öyle değil mi? Apt olması onu veli yapmaz. Hızır bir nebi de olabilir. İki peygamber aynı dönemde yaşayamaz mı? Yaşayabilir. İbrahim ile Lut Aleyhisselamın aynı dönemde yaşaması gibi. Hatta Lut Aleyhisselamın kavmini helaka giden şeyler Epe melekler kimin yanına geçtiler önce? Önce İbrahim Aleyhisselam'a uğradılar. Oradan Lut Aleyhisselam'a gittiler. Doğru mudur? İki nebi aynı dönemde de yaşamış olabilir. Biz bunları ne yapamayız? Biz bunları bilemeyiz. Allahu alem. Ama bildiğimiz bir şey var. Kıssanın başında Allah Teala Musa Aleyhisselam'a bir şeyler öğretmek istiyor. Doğru mudur? Allah Teala Musa Aleyhisselam'a bir şey öğretmek istiyor. Tabii bu birinci mesele. Yani bu kıssadan ne çıkmış? Dediğim gibi la dunya ilim var, veli var, peygamberden üstün, işte daha de devamı da var tabii işte Hz. Ali yaşar, ölen bir kul değildir. İşte her peygamberin döneminde her peygambere yardımcı olarak gelir vesaire vesaire ee, diye. O yüzden tabii bu nedir? Bu mümkün olan bir şeydir. İnne keme yiiton ve Sen de öleceksin, onlar da ölecekler diyor. Allah kullu nefsin zaiqatul muht. Her nefis mutlaka ne yapacaktır? Her nefis mutlaka ölümsüzlük Allah'a Has olan bir şeydir. Öyle değil mi? İkincisi, Hızır yaşamış olsaydı asıl peygamberimizin yanına gelmiş olması gerekirdi. En efdal olan varken diğerlerinin yanında ne işi var? Asıl peygamberimizin yanında yer alması lazımdı. وَالْحَصِرِ كَرَامِ İkincisi ise demişler ki tasavvuf eyli. E, nubuvvet bitiyor ama velayet bitmiyor. Tamam mı? bitiyor ama velayet bitmiyor. Sürekli olan, fani olandan daha eftaldir. Çünkü mesela biz Kuran-ı Kerim'e baktığımızda Allah Azze ve Celle dünyayı ahirete her zaman neyle faziletli kılıyor? Ahiretin bekası, dünyanın fenası. Doğru mudur? Sürekli Allah Azze ve Celle'nin ahireti, dünya fazileti kıldığı yön nedir? Sürekli ahiretin şey yönünü zikrediyor. Fani bitmez, sonu gelmez. Dünyanın ise fani ve sonu gelecek olduğunu beyan ediyor. Bütün ahiretle dünyanın kıyaslandığı bütün ayetler böyledir yani, tamam mı? Onlar da demişler ki o zaman baki olan, baki olan fani olana nedir? Üstündür demişler ve bu felsefeden yola çıkaraktan demişler velayet mertebesi, nubuvvet mertebesinden daha üstü. Nubuvvet peygamberle son buldu ama velayet nedir? Ama velayet kıyamete kadar devam ediyor. Nubuvvet son bulması şahsi olarak son bulmasıdır, öyle mi? nübüvvet fonksiyon olarak son bulmamıştır. Peygamber Peygamber'in şeriatı kıyamet gününe kadar bakidir. Şahıs olarak nübüvvet son bulmuştur. Yani bir şahıs da e, cisimlenmesi son bulmuştur peygamberle beraber. Ama fonksiyon olarak kıyamet gününe kadar nedir? Kıyamet gününe kadar devam eder. Ayrıyeten böyle hani akla açık, yoruma açık bir meseleyi tutup dinin bütün mühkemmatını bununla sarsmak da zaten dinde ne değildir? Dinde kabul edilebilecek bir şey değildir. Kesinlikle ki zaten peygamber aleyhissalatu vesselam da buna işaret etmiş hadislerinde. Şia ise imamlarını peygamberlerden üstün görmüşler. Tamam? Bunun delili nedir onların yanında? En belirgin olan delili şudur. Allah Azze ve Celle İbrahim aleyhisselama ne diyor? Diyor ki, اِنِّي جَعِلُوكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Biz seni insanlara imam kılacağız. Değil mi? Biz seni insanlara imam kılacağız. Şimdi bunlar diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam'a verilecek olan imamet zaten İbrahim nebiydi, peygamberdi, doğru mu? Allah Azze ve Celle bu konuşmayı İbrahim'le yaptığında İbrahim zaten peygamber değil miydi? Peygamberdi hatta şeyi yapıyor zaten, beyti inşa ettiği zaman yani peygamberliği gelmiş bir sürü olay geçmiş, çocuğu olmuş, ikinci çocuğu olmuş İsmail, öyle değil mi? Ondan sonra bu konuşma, vakı olmuş. Allah Azze ve Celle ne diyor? إِنِّي جَعِلُكَ nasıl إِمَامًا Demek ki diyorlar imamet mertebesi neden daha üstündür? Peygamberlik mertebesinden daha üstündür. إِنِّي جَعِلُكَ nasıl إِمَامًا Bu birinci şey. Tamam mı? Tabi bu nedir? Yani e, imamet mertebesi peygamberlik mertebesinden daha bu peygamberler için geçerlidir. Yani desen ki İbrahim Aleyhisselam diğer peygamberlerden üstündür. Çünkü Allah Azze ve Celle ona ekstra bir imamet vermiştir. Öyle mi? Eyvallah. Bu bir yere, doğru değil ha yine, yine doğru değil ama bir yere kadar anlaşılır. Anlaşılıyor değil mi dediğim? Yani dese ki bir insan, yanlış yine yanlış, niye yanlış olduğunu da anlatacağım. Bir insan dese ki Peygamber aleyhissalatu vesselam, e, İbrahim aleyhisselam bu ayetle diğer peygamberlerden üstündür. Bu düşün, konuşulabilecek bir meseledir. Ama buradan imamet diye bir mertebe var. Peygamberlerin dışındaki insanlara da verilir. Öyle mi? Ve verildiği insanlar peygamberlerden üstündür. Üç ayrı delil getirmen lazım buna. İmamet diye peygamberliğin dışında bir mertebe var. Bu mertebe peygamberlerin dışındaki insanlara da verilir. Öyle mi? Ve bu mertebe verildiğinde o insanlar peygamberlerden üstün olur. Bunlar hepsi birbirinden ayrı konular. Bunlar birbirle bağlantılı meseleler mi? Değil. Bu bağlantıyı sen kurdun kafanda. Yani sarih binas getirip böyle bir bağlantı kurmadın. Doğru mu? Sen kendi kafandan böyle bir bağlantı kurdun sadece. Kendi kafandan kurduğun bu bağlantıyı da ne yapman lazım? Ispat etmen lazım. Bir de senin kurduğun bu bağlantı dinin zaruri meselelerine dokunuyor. Peygamberlerin herkesten üstün olması meselesi. Öyle mi? Mesela Allah Teala ne diyor? Ve cealnâ minhum e'imeten yahdûna bi'emrinâ lammâ sabr. Ha İbrahim Aleyhisselam'dan başkasına da imamlık vermiş Allah. Azze ve Celle. Doğru mu? Normal sıradan Müslümanlar Allahu Teala'ya ne diyorlar mesela? Diyorlar ki Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrata a'yunin ve cealna lil imama Bizi imam mutteqilere imam kıl mesela. Doğru mudur? Yani imametin böyle bir şey olduğu, ayrı bir fonksiyon olduğu, bu fonksiyonun insanı Peygamberden üstün kıldığı bu tamamen nedir? Bu bir ön yargıdan, ön kabulden oluşan bir şeydir. Yoksa bütün nasları bir araya topladığımız zaman böyle bir şey kesinlikle ne yapmaz? Böyle bir şey kesinlikle ortaya çıkmaz. Anlaşıldı. İkincisi ne yapmışlar? İkincisi de uydurdukları. Bak bir tahrif ettikleri, bir de nedir? Uydurdukları var. Uydurdukları da nedir? Zaten ee, İmam Şafii'nin de dediği gibi gök kubbenin altında en çok yalan konuşan kimlerdir? rafizilerdir. Çünkü rafizilerin dini yoktur. Öyle mi? Rafizilerin dini yoktur. Yani rafizilerin ne dayandıkları bir nakil ne de dayandıkları bir akıl yoktur. Yeryüzünde ikisinden de nasibini almayan babasının eşeğinden daha sapkın olan en büyük taife rafisilerdir İmam Ahmet'in dediği gibi. Doğru mudur? Şimdi iki taife vardır ya akıldan nasibini almıştır ya nakilden nasibini almıştır ya da ikisinden birden nasibini almıştır. Öyle mi? Hani mutezile gene akıldan nasibini almış. Yani sapık olsa da en azından bir nasibi var. Diyebiliyorsan kafayı kullanmışlar. Öyle mi? İşte birilerise na, nasdan nasibini, ehli sünnet hem akıldan hem nakilden nasibini almış. Doğru mu? Mesela Şia niye akıldan da nakilden de? Siyah öyle şeyler uydurmuş ki o uydurdukları yani. Şimdi uydururken akıllı uydurmadıkları için sonra o uydurdukları kendilerini sıkıntıya düşürmüş. Mesela örnek demişler ki Hz. Ali öyle bir adamdı ki elini salladığında Hayber gününde 70 tane Yahudi düştü yere. İşte yetmiş tane sahabenin kaldıramayacağı halk arasında duymuşsunuzdur bunları. Kaldıramayacağı bir kapıyı Ali tek başına eliyle kaldırdı. E madem öyle Hazreti Ebubekir'e de bir tane vursaydı. Öyle mi? Madem öyle Hazreti Ömer'e de bir tane vursaydı. Yani madem eğer Hazreti Ali'nin hakkını gasp ettiler. Şimdi şeye bak bir kıssa uydurmuş. Demiş ki Hazreti Ömer geldi. şeyin kapsına bir tekme attı. Hazreti Ali'nin. hanımının, Hazreti Fatıma'nın bir çocuğu vardı. Karnına vura vura vura vura bunu düşürdü. Yani normalde bunu halk arasındaki en basit insan için söylesen ya çok affedersiniz bu deyusluk kabul edilir. Yani biri senin karını senin yanında dövecek. Senin de olagan üstü güçlerin olacak. Yani elini salladım ordunun bir kanadı bir salladım öbür kanadı düşecek. Sen de bu olaya seyirci kalacaksın. Niye? Çünkü takiye yapıyorsun. Makul müdür böyle bir şey? Makul değildir öyle mi? Hz. Hasan'la mesela Hz. Muaviye'yi yerin dibine sokmuşlar. Ee, Allah onları yerin dibine soksun. Demişler hilafeti saltanata çevirdi. E siz ne diyorsunuz? Hilafet Ali'den Hüseyin'e, Hüseyin'den oğluna, oğlundan oğluna yani, yani uydurdukları şeyler kendilerini sıkıntıya düşürmüş. Fakat bunun neyinde değiller? Fakat bunun farkında değiller. Mesela Hz. Aşe'yi tekfir etmişler. Demişler Peygamberimiz, Hz. Ömer'i tekfir etmişler. Demişler Peygamber diye kağıt getirin yazayım, getirmediler. Bu tekfir sebebi midir? Demişler bu tekfir sebebidir. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ demişler. Tamam bir gününde Peygamberimiz Hazreti Ali'ye yaz demiş. Hazreti Ali de yazmamış. Doğru mu? Yani yaz Abdullah'ın oğlu Muhammed ben bunu yazamam demiş. Bismillahirrahmanirrahim söyleyip demiş biz zaten Rahman'ı tanısak seninle karşı karşıya olmazdık. Doğru mu? Sil o zaman. Hazreti Ali demiş ben silemem bunu. Peygamberimiz kendisi şey yapmış. Öyle mi? Şimdi o zaman eğer bu Hazreti Ayşe ile Ömer'i küfre götürmüşse Haşa ve kella Hepsi yeryüzünün en üstün insanlarıdırlar, öyle mi? Onların inanışına göre Hz. Ali'yi de küfre götürmesi gerekir. Doğru mudur? Hz. Ali şey için söylüyorlar, Hz. Ebubekir, Ömer ve bütün sahabe kafirdir. Niye? Çünkü ma'lum mined bir darure olan şeyi gizlemişler. Tamam, imamet ma'lum mined bir daruredir. Güneş doğar, doğudan imamet vaciptir. Onların yanında böyledir. İki kere iki dört imamete inanmayan kafirdir. Hiç. Şey yok bu işin yani, öyle mi? Niye? Sahabe de bundan kafir bak. Sebep Diyorlar ki sahabe imama beyat etmemekle fasık olabilir ama bunu gizlemekle kafir olurlar. E Hz. Ali de bunu gizledi. Onlar söylemedi var, Hz. Ali söyleseydi o zaman. Deseydi imam benim, Peygamber bunu bana bıraktı. Kendileri diyorlar öbür taraftan Hz. Ali takıya yaptı o dönem müddet içerisinde. Hz. Ali takıya yaptı yani anlıyorsunuz değil mi? Hani yeryüzünde akıldan ve nakilden nasibi olmayan en büyük fırka kimdir? Rafızilerdir. Niye? Çünkü uydurmuşlar. Ondan sonra işin içinden çıkamamışlar. Anlaşıldı ha, Şey uydurmuş adam mesela. Demiş ki, biri sormuş. Demiş hani adam şimdi usul dersi anlatıyor misal. Ne diyor? Bir nas'tan akide sabit olabilmesi için hem delaletinin kat'i olması lazım, hem subutunun kat'i olması lazım. Doğru mudur? Hele bir de bunun tekfire taalluk eden bir şey olabilmesi için bunun hiç şüphesiz olması lazım. Yani doğru mudur? Bu doğrudur. E demişler hani hiçbir ne bunların velayetine, ne imametine, ne ehli beytin üstünlüğüne delalet eden bir tane açık nasıl yok? Yani bin tane şey var. E bin tane tevil ile yapılıyor. E bu adamlar ne demişler? Bak. Demişler ki şeydir, Kur'an-ı Kerim'in üçte biri var bizim elimizde. Kalan üçte ikisi nerede? Kalan üçte ikisi işte ehli beyti Suretul velaya var mesela demişler. Sûretü'l-Velaya, velayet suresi. Sırf Hazreti Ali'nin ve ehl Beyt'in velayetini anlatıyor diye. Anlaşıldı. Bunu ortaya atmışlar. Bu defa millet demiş ki ya Kur'an'ın tahrifi söz konusuysa bu küfürdür. Bundan daha bir ibnas var Kur'an'ın tahrif edilmeyeceğine dair. Doğru mu? Bu defa ne demişler? Demişler e, öyle de bak kabul ediyorlar aslında farkında olmadan. Öyle de i̇bn Mesud da Mu'abbi Kur'an'dan saymamış. Bazı Sünniler de besmeleyi Kur'an'da yani ha, öyle de o zaman hepimiz kafiriz mi diyorsun ne diyorsun? Yani hani ne ne söylediklerini de bilmiyorlar. Ortaya bir şey atmışlar. Tamam? Sonra işin içinden çıkamayınca herkesi beraberlerinde kendi çöplüklerine çekmeye çalışmışlar. Onun için yeryüzündeki en yalancı kavim onlardır. Çünkü akılsız yalan atan insanlardır. At, akılsız attıkları yalanlar da kendilerini şeye getirmiştir. İmamet de bunun gibi bir şeydir. Yani birincisi nasıl tahrif etmişler, ikincisi uydurmuşlar. Zaten imamlarla ilgili İmamlar Allah'ın yeryüzündeki hüccetidir. İm İmamet babları var bunların kitaplarında. İmametle, imamlar masumdur. Mesela Khomeini'nin bir sözünü söyleyin. El Hukumatul İslamiyye kitabında diyor ki: "İnne min daruriyyati Bizim mezhebimizin zaruriyetlerindendir ki bizim mezhebimiz ne demek yani biz diyor ya, bizim dinimizin zaruri bilinmesi gerekenlerindendir ki Allah'a iman etmek mesela. Bizim mezhebimizin zaruretlerindendir ki Bizim ne, e, imamlarımızın öyle mertebeleri vardır ki لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب Ne ona gönderilmiş bir nebi ne de ona Allah'a yakınlaştırılmış bir melek ulaş, ulaşamaz. Gayet baz, açık bir cümlede mi? İnne min ضَرُورِيَّةِ مَذْهَبِينَ Bizim mezhebimizin zaruri meselelerindendir. Nedir? Bizim imamlarımızın mertebelerine ne gönderilmiş nebi ne de melek-i Mukarrab yaklaştırılamaz. Bu kadar açık yani sarih bir şekilde. Sebebi de dediğimiz gibi bir budur bir de imamlarla ilgili uydurulan hadislerdir. Kıyamet gününde mizan imamların elindedir. Cennet hani bizim okuduğumuz hadise var ya işte cennetin kapısındaki bekçiler, cehennemin kapısındaki zebaniler hep imamlar. İşte bir tanesi anlatıyor. Mesela diyor kıyamet gününde bu la ilahe illallah diyenin tekfir edilmeyeceği ehli kıble meselesi var ya ona bak nasıl açıklık getiriyor. Diyor kıyamet gününde melekler bir de imamlar çağıracak gel bakalım diyecekler. La ilahe illallah söyledin mi? İmamete inandın mı inanmadın? Hadis söylüyor bir defa peşine. La ilahe illallah söyleyip imamete inanmayanın la ilahe illallah kıyamet gününde ondan çekilecek. Tamam. Hadisi söyledi adam. Hadis, senet, nerede geçmiş, kim söylemiş, önem yok İmamlar söylemiş. Cahfer-i Sadık قال المعصوموا dedi mi? Bitti mesele zaten. Anlaşıldı. Demek ki ikinci mesele nedir? Şia'nın imam, imamlarını ehli sünnet, şeyin peygamberlerin üzerinde görmesidir. Bu da bütün bidat tayfelerinde olduğu gibi bir, e, nakli tahrif etmektir. İki, naklin üzerine nakil eklemektir. Yani olmayan bir nakli nakilmiş gibi ne yapmaktır? Nakilmiş gibi ortaya sunmaktır. Bu iki sebepten dolayı ehli sünnet ne yapmışlar? Ehli sünnet e, bu meseleyi akide kitaplarının içerisine özel bir yer ayılaraktan almışlar. Anlaşıldı burası, anlaşıldı. Bir de burada bilmemiz gereken şey nedir? Mesela daha önce de söylemiştim, yine dikkatinizi çekeceğim. Biz şia dediğimizde, tasavvuf dediğimizde ne bütün şia'yı kastediyoruz ne de bütün eli tasavvufu kastediyoruz değil mi? Çünkü eli sünnetin usulünde tamim yoktur. Yani eğer bir yerde tafsilat varsa, umumileştirilmeye gidilmez. Öyle değil mi? Çünkü biz biliyoruz ki şialar çok kısım kısım. Yani çok farklı şeyler var. Öyle mi? Buna inananları kastediyoruz biz. Yani hani çünkü bu şia meselesi, özellikle siyasi bir mesele olduğu için bazı insanlar şia kelimesini duydukları anda farklı yere çekiyorlar. Değil. Yani biz şia dediğimizde İran'ı falan kastetmiyoruz ha. Ne İran'ı kastediyoruz, ne Yemen'dekileri kastediyoruz, ne Katar'dakileri kastediyoruz vesaire. Biz bir bölgeyi, bir halkı kastetmiyoruz. Buna inanan kim varsa, buna inanan kafirdir. Yani imamının peygamberden üstün olduğuna inanan kim olursa olsun, bu adam İslam nezdinde kafirdir. Hiçbir özrü yoktur. Ne tevhidi ne bilmem neyi hiçbir özrü yoktur. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Tamam. Sorusu olan var mı bu konuyla alakalı? Tasavvuf daha keza öyle. Değil mi? Çünkü tasavvufun devreleri var. Tasavvuf üç devreden müteşekkil. Doğru mu? Bir züht, rakaik adıyla selef döneminde açığa açık eğilim. Bu birincisi. Burada tasavvuf ismi yok zaten zühd, rahayi. Yani İmam Abdullah İbn Mübare'nin zühd kitabı, İmam Ahmed'in zühd kitabı öyle mi? O dönemde çünkü işte Emeviler, Abbasiler vesaire refah çok yükseliyor. Yani peygamberimizin döneminde olduğu gibi yani önceki selef'te gördüklerini görmüyor bazıları. Hani o dünyadan eletek çekme yok. Bir dünyaya yönelme var. Doğru mudur? Doğrudur. bazı insanlar da zühde meylediyorlar. Yani bunu görünce zühdle diyorlar ve bunu ön plana çıkarıyorlar. Yani hadis kitaplarından, Kur'an'dan zühd bölümünü ön plana çıkarıyorlar. Daha sonra bazıları gelip onlar bunu yaparken bak hadis kitapla bu işi yapıyorlar. Tamam? Mı? Sadece ön plana çıkarıyorlar. Bu o zaman Mahmut. Doğru mudur? Övlen. Sonra gelen birileri bak işte selefte bunu yapanlar vardı deyip selefin kaidelerini almadan zühd anlayışını alıyorlar. Yani zühd adı altında onu alıyorlar. Ama selefin zühdü belirlerken koyduğu ne yapmıyorlar, almıyorlar. Doğal olarak dinlerine ne bulaştırıyorlar? Bidat bulaştırıyorlar. Tamam mı? bu ikinci dönem. Bunlarda yine şirk yok. Çok açık bariz zahir bir şeyinde şirk yok. Sonra zındıklar şöyle İslam'a baktıkları zaman hani biliyorsunuz İslam kılıç zoruyla bazı yerlere girdiği zaman insanlar Müslüman oldular. Mesela düşünün Yahudiler Müslüman olmuş. Allah aziz ve bize Kur'an-ı Kerim'de çizdiği Yahudi portresini düşünün. Bir de Müslüman olmuş Yahudi. Yani mutlaka samimi olanları var onları ayırıyorum, geneli söylüyorum öyle mi? Nasıl Müslüman olacak bu? Nasıl İslam'a zarar verebilirim diye Müslüman olacak? Doğru mu? Veya bir kavim helak edilmiş İslam tarafından ataları kendisi İslam'a girmiş gibi görünüyor bundan. Neyi düşünmüş? Kendi bu bozuk inancımı İslam'a nasıl sokabilirim? E bakıldığı zaman İslam'a en batıl inançları sokmak için İslam'ın en gevşek kapısı hangisi görüntüde? İslam'ın kapısı değil de yani hani söz olarak söylüyorum. Yoksa İslam, e, kurdun Yusuf'un kanından beri olduğu gibi tasavvuftan beridir. E, tasavvuftur. Çünkü tasavvufta da ne akıl var ne nakil var, rüya var, keşif var, ilham var, öyle mi? Çölde giderken duyulan bir ses var, kitaptan anlaşılan batınî manalar var. Böyle Bunun da bir ölçüsü yok. Bunun bir ölçüsü var mı? Bunun bir ölçüsü yok. Ondan dolayı İslam'a girilecek en kolay bap iki yerdir zaten. Bir Rafizilik. Zaten Rafizilikle tasavvuf tarih boyunca birbirinden ayrılmamıştır. Mesela bütün tanıdığınız Sofi olanlara bakın. Ehlibeyt'e karşı ayrı bir sevgileri vardır. Öyle mi? Hz. Ali'nin resimleri mutlaka evlerinde asılıdır. 12 tane imamın posteri dergahlarda asılıdır ve mesela bu şu yönden yani sevmek değildir yanlış olan burada. Ehlibeyt'i sevmek imanın gereğindendir. Değil mi? İmam Bukhari peygamberden ne rivayet ediyor Hz. Ali için? لَا illa muminun ve la يُبْغِدُكَ illa مُنَافِقٌ Seni ancak mümin sever ancak sana münafık buğz eder. Yani ehli beyte sevgimiz bizim imanımızın gereğidir. Doğru mudur? Münafık olan ehli beyti sevmez. E insan bir insan Hz. Ali'yi sevmez mi? Bir insan hasan Hüseyin'i peygamberin öptüğü, kokladığı, bağrına bastığı insanları sevmez mi yani? Böyle bir şey mümkün müdür? Mümkün değildir. Hakeze bir insan Hz. Ebubekir'i de sevmemezlik edemez. Çünkü peygamberimizin nezdinde aynıdır hepsi. Doğru mudur? Doğrudur. Ondan dolayı nedir? Tasavvufa bakın. Yani kendi ülkemizde var olan tasavvuf içerisinde şianın kalıntıları vardır. Mesela Doğu'nun sofilerine bakın, e, toplantılarında söylemiş oldukları kasidelere bakın. Bir de açın İranlıklerini dinleyin, makamları bile aynıdır. Yani bunlar Kürtçe söyler, bunlar Farsça söyler. Makam, söyleyiş tarzı ve hep aynıdır yani. Bir taziye olduğunda üzülme şekillerine bakın. Doğu insanının özellikle Doğu tasavvufu için söylüyorum bunu bizzat müşahede ettiğim için. İranlıların şey hemen hemen aynıdır. Yani şeylerinki karalar giymek, kendini dövmek, üstünü başını yırtmak mesela. Onun için tarih boyunca tasavvufla e, teşeyyuh, Şia birbirinden ne yapmamıştır? Ayrılmamıştır. Anlaşıldı. Ama bizim kastettiğimiz özel bir bölge, özel bir halk değildir. Bu fikirlere inanan insanlardır. Bu da işte tasavvufun üçüncü hali. Yani içerisine şirk bulaştırılmış olan halidir. Buraya kadar yeter mi yoksa devam edelim mi? Yeter mi? Yeter. Sorusu olan var mı? Sor. He, şimdi sadece bu değil aslında. Şöyle, özellikle Ca Cafer-i Sadık bunların imamlarından bir tane imamdır sadece. Tamam mı? Cafer-i Sadık Selef döneminde yaşamış Selefin büyük imamlarındandır. İmam Ebu Hanife'nin de hocalarındandır Cafer-i Sadık. Tamam Yani Selef döneminde yaşamış olan, e, ilmini o saf dönemde almış olan e, biridir. Ehli zühtür, ehli takvadır, ehli ilimdir e, mesela. Cafer-i Sadık'ı özellikle sünni kesimde kabul ettiğinden dolayı yani Cafer-i Sadık bir isim olarak yaşamış o dönem. Şimdi bunların imam dediği bir çoğu ismi cismi bilinmeyen insanlardır. Soydan soptan dolayı yani bizim aynı e, kendine ehli sünnet diyenlerin, kendine ehli sünnet diyenlerin diyorum ha. Şeyh anlayışı gibi. Öyle mi? Çoğu şeyh dedikleri adamlar emin olun helâ adaplarını bile bilmezler yani. Fatiha okuduklarını duyun, Elhamdülillah deyişlerini duyun. Yani ilimden ne kadar nasipleri olduğunu anlarsınız. Mesela, bunlara bu mertebe nereden geldi? Soydan. Şia için de aynısı geçerlidir. Şia da birçok imamına o mertebeyi nereden veriyor? Hazreti Hüseyin'in soyundan olmasından dolayı veriyor, tamam mı? Çoğu ismi cismi bilinmeyen insanlardır yani kim olduklarını bile kimse bilmez ama İmam Cafer öyle değildir. İmam Cafer özellikle selef döneminde yaşayıp ehl-i sünnet alimlerinin de kendini övdüğü bizzat olduğundan dolayı İmam Cafer'i ön plana çıkarıyorlar. Yani bir nevi muhalifi e, şey edebilmek için, kazanabilmek adına, tamam mı? Muhalifi kazanabilmek adına. Yoksa e, diğer imamları... Ama İmam Cafer yani Ehl-i Sünnet'in de şehadetiyle e, selefin büyük imamlarından bir tanesidir. Hem amel yönünden hem de ilim yönünden. Başka? Son imamda zaten biliyorsunuz Şia'da son im imam anlayışlarını biliyorsunuz ne bir girdaba girmiştir, o girdapta saklanmıştır. İşte bir gün gelecek. Yani o gelmeden de ciyad etmek caiz değildir zaten. Yani o Mehdi, onlar ona Mehdi diyorlar, Mehdi Muntazar beklenen Mehdi inanışı. O gelecek, o gelmeden de, bak şimdi diyorum ya, yani ortaya bir yalan atıyorlar. Ne akıldan ne nakiden. E Khomeninin yaptığı devrimi nereye koyacağız o zaman biz? Öyle mi? Madem o gelmeden mücadele yok. Madem o gelmeden karalar giyip sürekli sırtımızı döveceğiz. Öyle mi? Bak tarihçe bu yalanları attılar. Doğru mu? E İran'da ölümü olduğunda bu defa işin içinden çıkamadılar. Yani daha Mehdi gelmedi zaten Şiilerin bir kolu. Mesela Irak'ta olanlardan, Suriye'de olanlardan, İran'da olanlardan nefret ediyorlar. Yani Mehdi'nin gelmesini geciktirdiniz diye. Hani onlara göre yeryüzü fesat bulacak, bulacak, bulacak. Sonra Mehdi Muntazar gelecek, bütün nevasıp dedikleri Yani nevasıp biz oluyoruz. Nevasıp dediklerini hepsini öldürecekler. Ondan sonra yeryüzünde işte e, Şia'nın hakimiyeti olacak. E şimdi devrim oldu, ortalık biraz düzeldi, Şia'nın üzerinden zulüm biraz kalktı. Doğal olarak Mehdi'nin e, gelmesi de ne olmuş oldu? Gecikti. E şimdi tabi e, Hümeyni de işin içinde kaldı. Yani şimdi nasıl çıkacak ki bu işin içinde? Yıllardır hadis kitaplarında okuttuklarında aa, dediler ki velayet-i fakih diye bir şey var. Şimdi insanın dininin ölçüsü olmadı mı? Uydurma kapsa açık değil mi? Velayet-i fakih var. Yaşayan fakihin velayeti demek. Yani imamın bir nevi şeylerini alıyor. İmamın bir nevi bazı yetkileri ona veriliyor. Zarurete binaen, Mehdi gelinceye kadar. İşte Hümeyni, e, velayeti i fakih şeyini yerine alan de Hamanin vesaire bu şekilde gidiyor maalesef. Yani normalde dediğim gibi insan şianın özellikle kendi mezhebini, şunu hiçbir zaman unutmayın. Siz sokaktaki insan değilsiniz, öyle değil mi? Yani hani sokaktaki insan gider bir derste bir şey dinler, kafa sallar değil. Biz ilim talebesi olarak bildiğimiz her şeyi ana kaynaklarından tahkik etmek zorundayız. Doğru mudur? Yani mesela biz eğer şia hakkında konuşuyorsak, bizim şianın kitaplarına bakmamız lazım. İşte ehli sünnetten şiaya diye vermiş olan bir adamın kitabından değil. Öyle değil mi? Bunun içinde ne yaparsın? Bir mezhebi konpili araştırmak mümkün değildir. Mesela biri bize sorsa sünnilerin yanında en sağlam kaynakları nedir? Hemen sayarız öyle değil mi? Hakeza gideceksin şiaya soracaksın. Diyeceksin sizin yanınızda en muteber kaynak nedir? Sana söyleyecek. Usulü kafidir diyecek. İşte kumminin tefsiridir diyecek vesaire. Sana kaynaklarını saydığı zaman sen o kaynaklara bakacaksın. Yani onların kendi kaynağından söylenenler doğru mudur? Yoksa değil midir? Bakacaksın zaten o kaynaklar çok yakın tarihe kadar Türkiye'ye falan gelmiyordu yani kaynaklarından dışarıya göndermiyor. Çünkü kaynakları okuyup da onların hakikatini anlamayacak. Bir defa madde 1 takiye yapacaksın. Muhalife karşı takiye. Şimdi bunu dediğinde sen hiçbir şeye güvenir misin? Ondan sonra güvenmezsin ee, vesaire. Onun için onların kendi kaynaklarına baktığımızda bunların hepsi bab, -bab isim isim içerisinde mevcut. Ha yani şu anda Türkiye'de de var. Örneğin Kevser yayıncılıktan çok rahat bir şekilde Şia'nın bütün kaynaklarını gidip ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz. Mesela getirip kendinizi inceleyebilirsiniz. En basit'i usulü kafi. Mesela alın, onların bizdeki bu neyse, onlarda usulü kafi de olur. Mesela alın getirin, bu dediklerin bab bab olan şeyler oradan bakabilirsiniz. Mesela bu imamet meselesine Türkçe'ye de çevrilmiş olan bir şey var, taba tabayinin tefsiri var mesela. Bu Bakara suresindeki ayetin tefsirine oradan bakabilirsin. Türkçe'ye çevrilmiş çünkü yani çok fazla araştırma gereği duymadan. وَالْحَاسْلِ Kerem Evet. Bunun dışında sorusu olan yok. Tamam, burada duralım inşallah. وَاَخِرُ دَوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ